إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 ve kul dalaletin firnar ve ba'du kardeşlerim selamü aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu <gülüyor> Allahu selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun <gülüyor> kardeşlerim Allah Resulü aleyhi vesselama muhabbetin gereklerinden bahsediyoruz ki birkaç derstir biliyorsunuz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme duyulan muhabbetin alametlerine girmiş yapmıştık. Bu da eğer bir insan şayet Allah Resulü aleyhissalatu ve muhabbeti onu sevdiğini iddia ediyorsa söylüyorsa ki bu bir iddiadır. Bunun bazı göstergeleri vardır. Bunları sırasıyla dilimiz döndüğünde saymaya çalışmıştık. Bu dersimizde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve selama duyulan muhabbetin alametlerinden bir tanesi de Allah Resulü'nün Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmediğini onun o ikisinin Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşlanmadığından hoşlanmamak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a duyulan muhabbetin alametlerinden bir tanesidir. Hatırlayacak olursanız bir önceki dersimizde Allah ve Resulünün sevdiğini sevmek. Neydi? Allah Resulü Sallam'a duyulan muhabbetin alametlerinden bir tanesiydi. Adam diyor ki ben Allah Resulü Selam'ı seviyorum ama onun pak sevcelerine dil uzatabiliyor ya da onun Allah'ın onlardan razı olduğu onların da Allah'tan razı olduğu sahabesine ne yapabiliyordu? Dil uzatabiliyordu. Ve bununla beraber o kimseler o gruplar, o taifeler o sapık gruplar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiklerini iddia ediyorlardı. Eğer siz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğini iddia, sevdiğinizi iddia ediyorsanız onun sevdiğini de sevmek zorundasınız ki muhabbet bunu gerektirir kardeşlerim. Ki günlük yaşantımızda da öyle değil mi kardeşlerim? Eğer bir insanı seviyorsanız ne yaparsınız? Onun sevdiği kimseleri de seversiniz. Hani derler ya senin dostun nedir? Benim. Benim de dostum derler. Eğer sen bir şahsı seviyorsan evet. ben de seviyorum demektir. Hani derler ya ben falanın selamıyla geldim dediğinde adam ne der? Ooo başım üstüne aleyküm selam hoş geldin. Nedir? Bu aslında gelen şahsa değil o şahsın gönderdiği kimseye duyulan muhabbettir. Onun muhabbeti aynı şekilde o gelen kimseye de muhabbeti gerektirir. Dini boyuta baktığımız zaman Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselam eğer kimi hoşlanmıyorsa, kimden nefret ediyorsa bir müminin de aynı şekilde o kimseleri sevmesi düşünülemez. Onları nefret etmesi gerekir. Eğer birisi, eğer Allah ve Resulü bir kimseyi düşman edinmişse bir müminin de o kimseleri düşman edinmesi gerekir. Eğer bir kimseyi Allah ve Resulü sevmiyorsa müminin de o kimseleri sevmemesi gerekir. Bu üzerine nedir? Farsdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ <gülüyor> الْآخِرِ Allah'a ve ahiret eden bir kavmi bulamazsın. Nasıl bulamazsın? يُوَادُّونَ <gülüyor> مَنْ Allah ve وَرَسُولَهُ Allah'ı ve Resul'ünü dost düşman edinenleri dost edindiklerini Göremezsin. Yok böyle bir şey. Eğer bir kimse Allah ve Resulüne iman ediyor ve ahiret gününe iman ediyorsa Allah ve Resulüne düşman olan bir topluluğu veya kimseleri sevemez onları dost edinemez. Peki kimler onlar? O kimseler yani Allah ve Resulüne düşman olan Allah ve Resulünü sevmeyen o kimseler babaları da olsa oğulları da olsa öpöz kardeşleri de olsa kendi aşiretleri de olsa kim olursa olsun yakınlık derecesi kim olursa olsun onları sevdiklerini göremezsin diyor Allah Azze ve Celle nitekim Nuh Aleyhisselam Nuh tufanı gerçekleştiği ve iman edenler Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gemiye bindikleri zaman oğlu gemiye binmekten kaçındı Nuh Aleyhisselam dedi ki ey oğlum gel bin bu gemiye Gel Nuh'un gemisine bin, bugün Allah'a iman edenden başkası kurtulamaz. Çünkü sen, Allah ne dedi? Ey gök ne varsa indir ve yere de dedi ki ey yeryüzü ne kadar su varsa çıkart. Sular kaynamaya, yeryüzünden kaynamaya, gökyüzünden inmeye başladı, sular yükseldikçe yükseldi. Tabii Nuh Aleyhisselam daha önce Allah'ın emriyle gemi yapmaya başlamış. Kafirler ise hep gelip Nuh Aleyhisselam'la ne yapmışlardı? Alay etmişlerdi. Ama Nuh Aleyhisselam gemiye yapmaya devam etti çünkü Allah öyle emretti. Ne zamanki sular yükseldi iman edenler gemiye bindi ki Nuh Aleyhisselam dersin baş, önce de anlatıldığı gibi Hüseyin Hoca'nın Allah razı olsun. 950 sene insanları tebliğ etmesine rağmen çok az bir topluluk ona iman etti diyor. İman edenler Allah'ın izniyle Allah'ın emriyle gemiye bindiler ve diğer insanlar ne yaptılar onlarla alay etmeye başlamışlardı daha önce. Sular yükseldikçe yükseldi Nuh Aleyhisselam öpoz oğluna dedi ki ey oğlum gel bin bu gemiye bugün Allah'a iman edenden başkası kurtulamaz ama oğlu bundan kaçındı. Ben dedi yüksekçe bir dağa çıkarım kurtulurum. Ve o esnada bir dalga geldi ve Nuh Aleyhisselam ile oğlunun arasına ayrı verdi. Nuh Aleyhisselam tabi sonuçta bir babadır. O can yakıcı haliyle ya Rabbi oğlum dese de Amen. Allah ne buyurdu? Hayır ey Nuh. O senin artık oğlum değil. Olamaz. Neden? Çünkü o şirk üzere Küfür üzere öldü buyurdu Allah Azze ve Celle. İşte müminler de ki bu onun apaçık örneğini biliyorsunuz sahabe zamanında görmek mümkün kardeşlerim. Sahabe bunu yaşamış ve bu ayette zaten sahabe yaşarken onların üzerine inmiş bir ayettir kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Peki böyle yapan kimseler? <gülüyor> i̇şte Allah'ın kalplerine iman yazdığı kimselerdir bu kimseler. Demek ki bunu başarmak nedir? Kolay bir mesele değil kardeşlerim. Allah'ın sevdiğini sevmek ve Allah'ın sevmediğini ve dahası Allah ve Resulüne düşman olan kimselere buz etmek, sevmemek demek ki yine Allah'ın yardımıyla gerçekleşecek bir şey. Çünkü onlar öyle kimselerdir ki Allah onların nedir? Kalplerine iman yazmış diyor Allah Azze ve Celle. Ve ayeduhum bir ruhununu ve kendisinden bir ruhla onları ne yapmıştır? Kuvvetlendirmiştir. Ve yudukiluhum cennetin min tehdih el anharu Ve onları ne yapacak? Altlarından evleri saraylarının altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirecek. Khalidine Fiha ve onlar orada nedir? ebedidir Allah Azze ve Celle ve en can alıcı nokta radıyallahu anhum ve onlar Allah'tan razı olmuş <gülüyor> Allah onlara verdikçe vermiş Allah'ın verdikleri sayesinde bunlar hoşnut olmuş kimseler ve Allah da onlardan razı olmuş niye çünkü dünyadayken Allah'ın emirlerini Yerine getirmiş bu kimseler. Kendi babaları da olsa, öpöz kardeşleri de olsa, aşiretleri de olsa, nesepleri de olsa, kardeşleri de olsa... ...onlar sırf Allah ve Rasulüne düşman diye onları ne yapmamışlar? Düşman bilmişler. Çünkü imanlarının gereği bunları yapmışlar. Ula <gülüyor> itehezbullah işte Allah'ın taraftarı, işte Allah'ı hakkıyla seven kimseler bunlardır inna hizb Allahihumun. İşte asıl felaha, asıl kurtuluşa erenler, işte bunlardır diyor Allah Azze ve Celle. Şeyhül İslam Teymiye Teimiyarahimuhullah diyor ki, bir Müminin üzerine düşen ne yapmak? Allah için dostluk beslemek. Yani Allah için düşman olmak. Kendi nefsi için değil. Aşireti için veya sırf ırkçılığından dolayı Allah falanı falanca ırktan yaratmış filancayı filanca ırktan yaratmış değil. Çünkü Allah Resulü Vesselam ne Arap olanın Arap olmayana ne de Arap olanın Arap olmayanın Arap olana üstünlüğü yoktur. Hiçbir ırkta bir üstünlük yoktur. Üstünlük ancak takvadadır buyuruyor Allah Resulü Vesselam. Ve yuvâliye fîllâh mü'mine düşen nedir? Allah için düşman olmak ve yine Allah için dost olmaktır. Allah için sevmektir. Demek ki bir kimsede, bir mümin kardeşinde eğer oradan onda biraz zulüm bile olsa, ondan kötülük bile görsen, muhakkak ki imani olan, insanın imanının gereği olan dostluğu, ondaki o hata veya ondaki o zulüm ne yapmaz? Kesmez, ortadan kaldırılmaz kardeşlerim. Çünkü iman kardeşliğini koyan Allah Azze ve Celle ne yapmış? Belirli sınırlar içerisinde bunu belirlemiş. Belirli bir daire içerisinde. O dairede her iki mümin kaldığı müddetçe birbirlerini Allah için sevmek zorundalar. Ve yine birbirlerine Allah için buğz etmek zorundalar. Ama ne zamanki her ikisinden biri Allah korusun dinden, imandan o daireden çıkarsa... O zaman kim olursa olsun ayette belirttiği gibi baba da olsa, kardeş de olsa, oğul da olsa, aşiret de olsa, nesep de olsa onu sevemez kardeşim Aksine buğz etmek zorundayım. Çünkü Allah Azze ve Celle o çizgiyi, o kardeşlik çizgisini belirtmiş. Aynı zamanda kulu ihvana diyen Allah, kardeşler olun diyen Allah bu sefer ne diyor? Düşman olana diyor, sakın sevme ona diyor. Ve karşılaşırsanız da ne yap? Onunla savaş gerekirse onu öldür diyor Allah Azze ve Celle. Yani kardeşlik tesisini kuran Allah aynı zamanda o düşmanlık çizgisini veya düşman olmamızı emreden de Allah Azze ve Celle. İşte budur manası Allah için dostluk ve Allah için düşmanlığın manası. Allah Azze ve Celle diyor ki müminlerden iki tane taife, iki grup. Karşı karşıya gelirler ve birbirleriyle savaşırlarsa aslihu Onların arasını ne yapın? Adalet. Düzeltin diyor Allah Azze ve Celle. Sülhü sağlayın. Bakın ne diyor burada? İki mümin grup. Ne yapmışlar? Birbirlerine karşı savaş ilan etmişler. Eğer diyor onlardan o iki e, gruptan bir tanesi Çağrınıza uymazlarsa yani aralarında Allah'ın kitabı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmüyle hüküm vermeye uğra, e, kabul etmezler ve o konuda aşırılığa giderlerse ne yapın? O zaman diyor diğer tarafla birlikte olun onlarla savaşın diyor Allah Azze ve Celle. Hatta ne yapsınlar? Allah'ın emrine dönsünler. Eğer dönerlerse onların arasında adaletle hüküm verin. اِنَّ اللّٰهَ يُحَيبُّ الْمُقْسِطِينَ Muhakkak ki Allah adaletli olanları sever. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Muhakkak ki müminler kardeştir. Allah <.C>. <gülüyor> Bakın burada her iki grubu da yani aralarında savaş olduğu halde, iki taraf birbirine kılıç çektiği halde ve aşırıya gittikleri halde Allah ne diyor? Onları her iki grupta mümin olarak vasfediyor ve aralarında ne yapın? Islah edin, düzeltin diyor Allah Subhanahu ve taala. Demek ki bir mümin sana zulüm de etse, sana karşı düşmanca davransa da nedir? Mümin olduğu müddetçe onunla dostluk kurmak zorundasın. Ve bir kafire karşı da ...sana ne kadar verirse versin... ...sana ne kadar iyilik de bulunursa da bulunsun... ...ona... ...dostluğun zıttı düşman olmak zorundasın. Bugün adam tutuyor... ...işte diyor ya... ...Japonlar şöyle iyi, Japonlar böyle iyi... ...işte Müslümanım diyenler işte namaz kılıyor... ...camiden çıkıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor... ...ne olursa olsun. Müslüman... ...ne kadar günahkar da olursa olsun... O senin övdüğün Japon'dan gidip işte Budist olan o elleriyle yaptıkları putlara tapan insandan çok daha hayırlıdır. Çünkü sonuçta birisi cennete diğeri cehenneme girecektir. İşte aradaki fark bu kadar açıktır kardeşlerim. Geceyle gündüz gibi. Ben birini sevmek zorundayım. Allah Azze ve Celle bunu bana farz kılıyor. Öbürüne de düşmanlık etmek zorundayım. Yine Allah Azze ve Celle bunu bana farz kılıyor kardeşlerim. Hiç şüphesiz Allah Subhanahu ve Teala peygamberlerini indirmiş. Peygamberlerini görevlendirmiş. Onlara kitap indirmiş ki dinin hepsi Allah olsun ve aynı zamanda sevgiyi, muhabbeti ve dostlarına sevmeyi de bizlere farz kılmıştır. Ve yine cezayı ve sevmemeyi, nefreti de düşmanlarının üzerine olacağını söylüyor Allah Azze ve Celle. Şimdi kardeşlerim hepimiz insanız. Elhamdülillah Müslüman olduğumuzu söylüyoruz ve bununla beraber tabii ki her insanda hayır da olur, şerde olur. Bu ne yapabilir? Bir insanda bir araya gelebilir. Allah'a itaat ettiği gibi Allah'a isyan da edebilir. Çünkü sonuçta nedir? Huligal insano daife İnsan zayıf yaratılmıştır. Ve son masum insan bundan 1400 küsür sene önce vefat etmiş ve ondan sonra da kıyamete kadar masum bir insan gelmeyecektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden hiç kimse masum değildir. Kendisinde itaat ve masiyet olacaktır. Günah olacaktır. Ve sünneti işlediği gibi, Allah Resulü'nle uyduğu gibi nedir? Bitat şeyler de ne yapabilir? İşleyebilir. Peki böyle bir insana, ki bu insan biz de olabiliriz. Sevgi, muhabbet ve bunun zıttı düşmanlık sevmeme ne derecede gerçekleşmeli. Kardeşlerim burada ehl-i sünnet vel, cemanın, vel cemaatin bir kaidesi vardır. Bizler o müslümanı veya o mümini kendisinde olan hayır ve sünnete uyma, e, İslam'a uyma derecesinde ona muhabbet besleriz. Ve yine kendisinde olan şer bid'at ve masiyet derecesinde de ne yaparız? Ona düşmanlık besleriz. Bunun misali şudur kardeşlerim. Mesela e, bir insan, bir Müslüman diyelim fakirlikten dolayı ne yapabilir? Eğer hırsızlık yapmışsa onun cezası nedir? Biliyorsun. El kesmektir. İstanbul'un cezasını verir. Bununla beraber o kimseye yani ceza uygulandıktan sonra da o kimseye ne yapılır? malden hacetini giderecek kadar malden bir şeyler mal verilir. İşte bu ehme sünnet ve cemaatin ittifak ettiği asıldır kardeşler. Bunu biliyor Yani biz bir kimsede eğer sünnete bu halit bir şey görürsek ne yapamayız? Hemen defterden silme olay yok kardeşler. Tebliğ vardır ve onu o masiyeti derecesinde sevmeme vardır. Ama, e, ama hep derler ya, eğer bir insanda sevmediğiniz bir taraf varsa, muhakkak o insanda ne vardır? Sevdiğiniz bir taraf da vardır. Yani bir insandan bir tane kötülük gördüğünüz için onu defterden silemezsiniz, imanınız buna müsaade etmez kardeşlerim. Ondaki olan hayırlar ve sünnete ittiba, Allah'a ittiba, Allah'a uyma derecesinde onu seversiniz. Ama ondaki masiyet, ondaki bid'at, ondaki günah işleme veya isyan derecesinde de ondan ne yaparsınız? O derece sevmezsiniz. Bunun orantısı ne yapmak gerekir? Çok güzel ayarlamak gerekir. Çünkü bazı insanlar bazı Müslümanlar maalesef bir kardeşinde ufak bir sünnet, sünnete muhalifet bir şey gördüğü zaman nedir? Hemen bir tavır alma veya onu hecretme, selamı kesme ve onunla arkadaşlığı, dostluğu kesme derecesine kadar götürür ki bu dinimizde haramdır kardeşler. Eğer onda bir eksiklik görürsen ne yaparsın? Gidersin ona nasihat edersin. Çünkü din nasihattır diyor Allah Resulü selam. Hem de üç kere. Ona nasihat etmek zorundasınız. Çünkü Allah müminler kardeştir. Kardeşlerimizin arasını ıslah edin diyor Allah Azze ve Celle. Bize düşen görev budur kardeşler. Evet. Sevmede, buğz etmede, vela ve berada. Vela ve berada kardeşlerim, Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık demektir. İnsanlar <gülüyor> sevmede, sevmeme de, dostlukta ve düşmanlıkta üç kısıma ayrılıyorlar. Birinci kısım, tamamen sevilen kimseler. Bunlar kimlerdir? Allah'a verasını iman eden, İslam'ın ...bütün vazifelerini yerine getirmeye çalışanlar... ...hem amel olarak hem de itikat olarak... ...ve amelinde, fiillerinde ve sözlerinde Allah için ihlaslı olan kimseler... ...Allah'ın ve Resulün emrettiklerini yerine getirip... ...o ikisinin yasakladıklarından kaçınanlar... ...Allah için seven, Allah için dostluk besleyip ...Allah için düşmanlık besleyen kimselerdir. Ve her kimin sözü olursa olsun... Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözünün üstüne söz söylemeyen kimselerdir. Hani imanı kamil kimse derler ya işte bu kimse tamamen sevilen kimsedir kardeşlerim. Hiç şeksiz ve şüphesiz. Bu, bu, bu de yani. Evet maalesef. Ee, i̇kinci sınıf <gülüyor> bir açıdan sevilen bir açıdan ise sevilmeyen buzdilen edilen kimsedir ki Biraz önce ehl-i sünnet ve cemaatin itikadındaki açıkladığımız kimse, çünkü neden bu kimse aynı zamanda hayır işler yaparken bir taraftan da ne yapabilir? Kötü işler, sevgi dediğimiz kötü işler yapılabilir ve ondaki hayır nispetinde, hayır derecesinde, hayrın derecesine göre onu sevmek ve şer olduğu nispette de, şerli olan kısımlarda da ona buğz etmek gerekir. Peki bunun delili nedir kardeşlerim? Yani bunu neye göre söylüyoruz? Peki bir adam Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a geliyor. Bu kim sahabe? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a içki içildi içtiği halde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a getiriyor. Manzarayı şöyle bir hayal edin kardeşlerim. Sahabe içerisinde bir tanesi içki içiyor ve had cezası uygulanması için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getiriliyor. Sahabe kızıyor. Ve adam ne de çok Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getirildi diyor. Demek ki bu sahabelerin sözünden anlaşılan o ki adam bunu defalarca yapmış veya birden daha fazla yapmış ve her defasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, meclisine getirilip had cezası uygulanmış içkiden dolayı. Ve o esnada sahabeden bir tanesi o içki içen adama lanet okuyor. Allah sana lanet etsin diyor. Allah Resulü hemen dur diyor. Sakın ona lanet etme. Çünkü o Allah'ı ve Resulünü seviyor diyor. Aleyhisselatü vesselam. Bakın her ne kadar günahkar bir kimse de olsa içki içen bir kimse de olsa nedir? Onda bir imanın aslı var. Nedir? Bu Allah'ı ve Rasul'i seviyordur. Sakın ona lanet etme. Ve şeytana karşı nedir? Kardeşinize şeytana karşı yardım etmeyin. Şeytana yardım etmeyin diyor. Demek ki ondaki olan o sevgi nedir? Lanet sebebi değil. Onda bir sevgi, bir iman alameti var ki nedir? O derecede onu sevmek zorundayız. Üçüncü bir sınıf vardır ki Tamamen sevilmeyen, buzedilen kimselerdir ki bunlar da Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe gününü inkar eden kafirlerdir. Ki onlar ne kadere iman ederler, hayırına, şerrine ve her şeyin Allah'ın ve kaza ve kaderine olduğuna inkar edenler, ölümden sonra dirilmeyi inkar edenler veya İslam'ın beş esasından birini inkar edenler veya Allah'a şirk koşanlar veya peygamberlerine veya e, nedir peygamberlerini e, kabul etmeyenler onlardan herhangi bir tanesini ve ibadetin çeşitlerinden bir tanesini Allah'tan gayrısına yapanlar. Tıpkı dua gibi, sevgi gibi, korku, ümit etme, yüceltme, tevekkül etme, sığınma, yardım isteme, kurban kesme, adak adama ve boyun eğme gibi bunlardan herhangi bir tanesini Allah'tan gayrısına yapan kimseler, tamamiyle sevilmeyen kimselerdir. İnsanlar demek ki sevgide ve buğzetmede, sevilmede, Sevilmeme de üç kısmı ayrılıyor. Birincisi tamamen sevilmesi gereken insanlar. Kamili mümin dediğimiz Allah'ın emirlerine ve Resulü'nün emirlerini yerine getirip yasaklandıklarından mümkün olduğunca kaçınan ihlaslı kimseler. İkincisi bir açıdan sevilen ve bir açıdan sevilmeyen kimselerdir ki bir, bir tarafta hayır yaparken bir Müslümanı o hayırın nispetinde sevmek ve şer yaptığı nispetle de oranda da ne yapmak? Onu sevmemek. Üçüncü sınıf bir kimse vardır ki onları da kesinlikle ne yapamayız? Sevemeyiz. Buğz etmek zorundayız kardeşlerim. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki bu üç şeyle e, taksimle, ayırmayla e, sevgi, buğz etme, dostluk ve düşmanlık ne yapmış oluyor? Meydana yıkmış oluyor kardeşler. Allah Azze ve Celle bizleri Allah için seven ve Allah için buzeden eden e, samimi kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbetin alametlerinden bir tanesi de dünyada züht sahibi olmak. Evet. Dünyada züht sahibi olmak, dünyanın meşakkatlerine karşı sabretmek ve Dünyaya bel bağlamamak, dünya nimetleriyle şimarmamak. İşte bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sinneti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar sıkıntı da çekse, sonra Allah Azze ve Celle kendisine ne yapmıştır? Birçok hazinelere açmıştır. Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam buna rağmen züht hayatını ve kendisine yeteri kadar, yetinmeyi hiçbir zaman terk etmemiştir aleyhissalatü vesselam. Ve duasında Allah Resulü vesselam, Ya Rabbi Allah'ım Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bu onun ailesine onlara yetecek kadar rızık ver demiştir. Hiçbir zaman fazlasını istememiştir aleyhissalatü vesselam. Ki aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Kurnas Dünya, kânkârîbün veya bir Dünyada bir yabancı gibi ol. Yani yabancı derken yabancı bir ülkeye giden kimse belli bir müddetine bir hafta, iki hafta, üç hafta, bir ay ne kadar mal edinir kardeşlerim? Sonuçta geri dönecek. Ne ev satın alır, ne araba satın alır, ne hiçbir şey yapmaz, hiçbir şey biriktirmez. Niye? Çünkü hemen geri dönecek. Ya da bir yolcu gibi ol. Yani bir yolcu, bir işte e, kervanda veya bir istasyonda e, mola veren bir kimse, orada ne elde eder kardeşlerime? oradan ne satın alır? Değil, mi? hiçbir şey. İşte dünyada bunun gibi olun diyor Allah Rasulü. Beni diyor ki? Mâliwalid dünya, dünya ile benim diyor. Ne işim olur ki? Benim de dünyanın misali tıpkı bir yolcuya benzer ki bu yolcu sıcak bir günde bir ağacın gölgesinde gölgelenir sonra da oradan çeker güzel diyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Tabii ki kardeşlerim zühd derken burada kastedilen şer'i bir zühdür. Birçokların anladığı bid'at olan e, zühd değildir. Ki burada zühd ile vera arasında bir fark vardır. Zühd denildiği zaman kişiye ahirette faydası olmayan şeyi terk etmenin adı zühdür kardeşlerim. Kişiye ahirette faydası olmayan şeyin adı zühdür. Vera ise ahirette zararı olacağı korkulan şeyi terk etmektir. Vera neymiş? Ahirette zararı olacağından korkulan şeyi terk etmekte veradır. Evet. Demek ki zühtün birçok çeşidi vardır kardeşlerim. Birincisi ki züh denildiği zaman kelime olarak bir şeyden vazgeçmek, yüz çevirmek, uzaklaşmak ve terk etmek manalarına geliyor. Zühtü fid dünya, dünyayı terk etmek manasına geliyor. Tabii bu da nedir? Şer'i ölçüler çizgisinde olması gerekir. Her şeyde olduğu gibi. Yani bunun da Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselamın emrettiği şekilde olması gerekir. Zühtün birçok çeşitleri vardır. Birincisi haram olan şeyde zühttür. Yani haram olan şeyi terk etmektir ki bu her Müslümana nedir? Farzdır kardeşler. Her Müslümanın haramda zühd ehli olması gerekir. Yani haramı terk etmesi gerekir. Ve yine şüpheli şeyleri terk etmek. Ondan sonra ee, boş söz, boş bakış veya haram olan bakış gibi boş bakış kendisini ilgilendirmeyen şeyde züft olmak. Yani onları terk etmek. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'mi bir müminin, bir Müslümanın kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi İslam'ının güzelliğindendir diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Neden? Çünkü kardeşlerim, bazı insanlar çok meraklıdır. Eğer bir tanesi toplumda, işte mesela şöyle bir toplumdayız. biri bir şey konuşuyorsa ne yapar? Hemen merak eder. Ne konuştunuz? Ne yaptınız? Sana ne denildiği zaman da bozulur. Hâlbuki doğrudur. Seni ilgilendirmez. Eğer seni ilgilendirseydi sana da söylerdim gibi. Demek ki eğer bir konu seni ilgilendirmiyorsa ne yapacaksın? Evet. Terk edeceksin. Çünkü o senin İslam'ın güzelliğindendir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Min husni İslam'in mer'i terkuhu ma la ya'ni bir Müslümanın kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi İslam'ının güzelliğindendir. Yani fazla merak etmeyeceksin. Seni ilgilendiren şeyleri merak edeceksin. Dinini merak et. Acaba Allah Kur'an'da neyi emretmiş? Bunu merak et. Acaba Allah'ın kendisine bu dini, bu kitabı indirdiği Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu İslam'ı nasıl yaşamış? Onun ahlakı Kur'an'dığı nasıl ahlaklanmış? Bu Kur'an'ı nasıl hayatına geçirmiş? Bunu merak et. Ama bizler maalesef merakta o kadar çok ileri gitmişiz ki kendimizi ilgilendirmeyen ve dünya ile alakalı her şeyi merak eder olmuşuz. Bir insan kendisini ilgilendirmiyorsa onu terk edecek kardeşlerim. Hepimizin yapması gereken bir şey. Ve yine dünyada nefsin hoşlandığı bir şeyi terk etmek ki nefse en ağır gelen şeylerden bir tanesidir kardeşlerim. Evet. Ve yine Allah'tan gayrı seni meşgul eden her şeyi terk etmek. Her şeyde zühtekli olmak. Eğer bir şey Allah'tan gayrı seni meşgul ediyorsa yani bu ne demek? Allah'a yaklaştırmıyorsa sevaphanene bir şeyler yazdırmıyorsa nedir? O boş sözdür. Boş şeylerle iştigaldir. Eğer yaptığınız şey konuştuğunuz şey sizi Allah'a yaklaştırmıyorsa ne yapacaksınız? Onu terk edeceksiniz. Uşuydu. Üç dalaklar. <gülüyor> Onu terk etmek zorundasınız. Niye? Çünkü zühtün gerektiği budur kardeşler. Eğer Allah'tan gayrı seni meşgul ediyorsa, seni Allah'a yaklaştırmıyorsa, senin imanını fazlalaştırmıyorsa onu terk etmek zorundasınız. Aynı zamanda bu imanın bir gereğidir. Abi. Arkadaşlıkta, dostlukta. Eğer siz bu meclise geliyorsanız, vaktinizi ayırıyorsanız nedir? Buraya gelmeniz eğer sizin imanınızı artırıyorsa, sizi Allah Azze ve Celle'ye yaklaştırıyorsa ve her, attığınız her adımda Allah Azze ve Celle size bir sevap yazıyor ve bir günahınızı siliyorsa ve aranızda melekler dolaşıyorsa ve melekler kanatlarıyla sizi gerip ta gökyüzüne kadar ulaşıyorsa demek ki siz hayır yerdesiniz kardeşlerim. Allah bunu böyle vaat ediyor. Allah'ın Seyah melekleri vardır, gökyüzünde dolaşan melekleri vardır diyor Allah Resulü Selam. Ne yapar bu melekler? Yeryüzünü dolaşırlar. Nerede bir ilim meclisi varsa, nerede Allah Azze ve Celle'nin adının zikredildiği, ilim edilen, imanı artıran, sohbetler yapılan bir yer varsa oraya inerler ve kanatlarının rahmeti indirirler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu meclisin de öyle bir meclis olduğunu umuyorum. İnşallah. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizde rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin kardeşlerim. Demek ki züh dediğimiz zaman basit bir olay değil kardeşlerim. Her Müslümana farz olan bir zühd vardır ki bu da dediğimiz gibi haram olan şeylerde züht ehli olmak yani onları terk etmek her Müslümanın üzerine farzdır kardeşlerim. Bir de müstahap olan şeyler vardır ki nedir? Bu da insanın derecesini artıran şeylerdir. Allah hepimize hayır versin. Amen. Peki dünyada zühd ehli olmak derken biz bunu nasıl anlamalıyız? Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl bir zühd ehli olmamızı emrediyor? Tabii ki buradan zühd ehli derken bazıların anladığı gibi dünyadan el etek çekmek veya bomboş oturmak manası değildir kardeşlerim zühdeli olmak. Burada ki asıl zühten maksat dünya sevgisini kalbinden çıkarıp atmaktır kardeşlerim. Elinizde bütün imkanlar olduğu halde malınız olduğu halde o maldan hoşlanmamak, sevmemektir. Çünkü o mal yerine göre sizin sırtınızda bir yüktür kardeşlerim. Demek ki zühd dediğimiz zaman kalbinde olan o dünya sevgisini atmaktır zühd kardeşlerim. Demek ki e, zühd elinde olanı kalbinde olanı bırakıp elinde olanı atmak değildir. Elinde olduğu halde kalbinde olanı atmaktır kardeşler. Yani burada şu anlaşılmasın İslam işte malı sevmiyor zengini sevmiyor, sadakayı sevmiyor. Hayır. Zekatı kim verecek? Zengin verecek. Sadakayı kim verecek? Zengin kimse verecek. Sahabeden zengin kimse yok muydu? Elbette vardı. Hz. Ebubekir radıyallahu anhum hali vakti yerinde olan bir kimseydi. Hz. Ömer radıyallahu anh, Hz. Osman radıyallahu anh, hali vakti yerinde olan kimselerdi. Ama gelin Allah için infak edin denildiği zaman ne yaparlardı? Geri geldiğinde malının hepsini Allah için, Resulü için harcayan kimselerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Ben diyor hayırda hep Ebu Bekir radıyallahu anhu ile yarış yapıyordum diyor. Ve bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaş yapılacağını ve ordunun teçhizi için para toplanılması, para verilmesi gerektiğini söyledi diyor. Herkes gücü nispetinde bir şeyler vermeye başladı. Ben getirdim, malımın, mal koydum ve Allah Allah Resulü dedi ki ey Ömer aynen için ne bıraktın? malımın yarısını ey Allah'ın Resulü yani mevcut olan malının yarısını Allah yolunda veriyor Allah Resulü sallam önüne koyuyor Allah için harcansın Allah yolunda giden ordunun teçhiz edilmesi için ve yarısında aleme bıraktım diyor sonra Ebubekir Bekir radiyallahu anhu geliyor malını bırakıyor Allah Resulü Selam soruyor ey Ebu Bekir ailenin içinde bıraktım Allah'ı ve resulünü bıraktım diyor. yani getiriyor malının hepsini bırakıyor ve Ömer radıyallahu anh'a diyor ki vallahi ben anladım ki ben hayırda Ebu Bekir'i geçemem diyor. Ki el i sünnet ve cemaatin itikadına göre Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhum peygamberlerden sonra en hayırlı insandır Ebu Bekir radıyallahu anh. Ta Adem aleyhisselamın kıyamete kadar gelecek. Bütün insanların içerisinde peygamberlerden sonra en hayırlı kimse Ebu Bekir radıyallahu anh Onlar demek ki bu dereceye basit şekilde ulaşan kimseler değil kardeşlerim. Bugün bir kimseye bırakın malının hepsini. Basit bir mal dahi isteseniz ne yapıyorlar? Sizi kovabiliyorlar veya sizi bundan men kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Demek ki zühüt nedir? <gülüyor> Kalbindeki dünya sevgisini atmaktır kardeşlerim. Elinde malı olduğu halde. Yani bir insanın malı olmadığı halde züht, ben züht yaşıyorum demesi kolaydır. Yok zaten. Ama olduğu halde onu sevmemesi nedir? Düşünülecek bir şey değildir. Sonuçta kardeşlerim, ne yaparsanız yapın. Züht ehli dahi olsanız, size gelecek mal olarak, rızık olarak Yine Allah'ın takdirinden başka bir şey değildir ve yine ne kadar mal severseniz sevin, yine Allah'ın takdiri size gelecektir. Ne kadar kendinizi yorsanız da yine Allah'ın takdirinden başka bir şey elinize gelmeyecektir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem fetihler gelmesine rağmen, Allah Azze ve Celle yeryüzünün hazineleri onu açmasına rağmen Allah Resulü hiçbir zaman dünyayı sevmedi kardeşlerim. Dünyaya bel bağlamadı. Ve yine dört halife Ömer İbn-i Abdülaziz, Allah hepsinden razı olsun, yine kendilerine hazineler açıldığı halde züht hayatını terk etmediler. Demek ki züht nedir? İnsanda birçok şeyleri e, hastalığı iyileştiren bir nitelik, bir vasıf. Bunlardan birincisi insandaki o kötü hayalleri, oluşabilecek kötü hayalleri ne yapar? Bilmesine sebep olur. Çünkü ne diyor Allah Azze ve Celle? اِعْلَمُ اَنَّمَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُونَ Şunu çok iyi bilin ki, dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir diyor Allah Azze ve Celle. وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرٌ فِي الْاَمْوَانِ وَالْاَوْلَاتِ Nedir? Bir süslü, süslenme, süs yeri, kendi aranızda, mallarınızla ve evlatlarınızla çoğalma yarışıdır diyor. Yüzünüze karşı işte benim şöyle malım var, benim böyle evladım var. İki kişi bir araya geldiği zaman bugün konuştukları tek şey ne? Ne aldın, ne sattın, ne malın var, ne iş yapıyorsun, ne kadar altının var, ne kadar şunun var, ne kadar bunun var. Bugün Allah için ne yaptın diyen soran var mı? Yok. Demek ki zühüt aynı zamanda insanlara bunu kazandırıyor kardeşlerim. Ve nedir? Tıpkı bir yağmur gibi ki bu bir ekindi, ekinciyi ne yapar? O yağmur sevindirir. Sonra o ekin çıkar. ekim kuruyu verir. Sonra da sen onu sararmış görürsün. Sonra dağılıp giden kuru bir ot olur. İşte dünyanın misali budur kardeşlerim. Öyleyse Nereye bel bağlıyorsun? Çünkü Allah Azze ve Celle e, Ali İmran 185. ayet-i kerimesinde meta'ul gurur aldatıcı bir meta olarak nitelendirir Allah Azze ve Celle. Bir gururlanma yeri olarak e, adlandırıyor. Ve o gururlananlar da ne yapıyor? Cezalandıracağını söylüyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine zühüt insanlara şunu öğretir kardeşlerim. Bu dünyadan sonra bundan çok daha büyük, daha kalıcı bir dünya vardır. O da nedir? Ahiret diyarıdır. Kalbinden dünya sevgisini yerleştirmeyen kimse aynı zamanda zühd nedir? Bunu öğretir. Bu dünyadan sonra, bu dünya geçicidir, yok olacaktır. Bu dünyanın arkasında daha büyük, daha çetin ve kalıcı bir dünya. Ya cennet, ya cehennem vardır. Ve yine bir insan züht ehline kadar da olsa Allah'ın kendisi için yazdığı hiçbir şey ona ne yapmayacaktır muhakkak gelecektir ve bir insan dünyaya ne kadar hırslı olursa olsun ve ancak ve ancak Allah'ın takdir ettiğinden başkası o kimseye gelmeyecektir. Bu şer'i olan İslam'ın emrettiği zühttür. Dünyaya bağlanmama Elinde mal olduğu halde o malı sevmeme, Allah için farz olan zekatı verme, çıkarma ve Müslümanlara her yönlü ne yapma? Yardım etme ve dünya sevgisini kalpten söküp atma. Ve bu dünyanın geçici olduğunu, oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu ve daha bundan, bunun sonrasında yani ölümden sonra bu dünyadan sonra daha kalıcı bir, ...dünya olduğunu bilmeyi gerektiriyor. Bir de... ...bid'at olan zühd vardır kardeşlerim. Dediğimiz gibi bazı insanlar... ...zühd kelimesini yanlış anlamışlar. Dünyadan ne yapmışlar? Ele tek kesmişler, çekmişler. Ki bugün mutasavvuf dediğimiz, sofi dediğimiz... ...insanların çoğu bunu ne yapmışlardır? Yanlış anlamışlardır. Ve onlar... ...hiçbir şekilde rızıklarını... ...bazı kesim elde etmek için... ...çalışmamışlardır. Ve her türlü rızka ulaşacak her şeyi kendilerinden ne yapmışlardır? Kesmişler ve oturdukları yerde oturmuşlardır. Ve böylelikle insanların verdikleri sadakalarla, zekatlarla, yardımlarla geçinir olmuşlardır. Ki onlar bu toplum içerisinde tıpkı felçli bir uzuv gibi organ gibi olmuşlardır. Ve... Böyle kimseler aynı zamanda Allah Resulü aleyhisselat dinimizin yasakladığı birçok meselede de vuku bulmuşlar. Ki onlarda ne olmuş? Ruhbanlık dediğimiz bir kesim meydana gelmiş. Ve yine Allah'ın emrettiği yeryüzünde dolaşın, rızkınızı talep edin gibi ne yapmışlardır? Allah'ın emrünü muhalefet etmişler ve e, güçleri yettiği halde rızıklarını elde etmek için çalışmamışlar, insanlardan dilenmişler ve böylelikle de Allah'ın tehdit ettiği duruma düşmüşler. Ne diyor Allah Resulü Selam? Dilenci kıyamet günü yüzünde hiçbir deri olmadığı halde olunacaktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da nedir? yasak olan meşru olmayan bitat olan zühte verilen örnektir kardeşler. Demek ki bütün bu anlattıklarım alametler, göstergeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmeyi gerektiren alametlerdir ki bir Müslümanın bunları bilmesi ve bunları yapması gerekir ki bu imanının gereğidir. Allah Resulü Vesselam'ı sevmek imanın cüzlerinden, parçalarından bir cüzdür ki e, iman da hiç şüphesiz Allah'a itaatle fazlalaşır, ziyadeleşir, Allah'a masiyetle, günahla e, azalır ve demek ki bu muhabbetle e, bu alametlere, saydığımız alametlere bağlanmakla e, imanda artar ve onlardan her ne kadar uzaklaşırsanız da sizdeki muhabbet de o derece azalır. Allah azze ve celle Allah'ı ve Resulü o ikisinin istediği gibi seven kullarından eylesin Amin. kardeşlerim. Allah azze ve celle hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. <gülüyor> Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik ver, hem de ahirette iyilik ver ve bizleri rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından ey Allahummenani subhaneke Allahumma wa bihamdik eşhedü en la illa en rabbil alamin